Her iki tarafı da mutlu eden ve her açıdan tatmin eden bir cinsel ilişki sağlıklı bir birlikteliğin önemli unsurlarının başında geliyor. Mutlu bir cinsel yaşam çiftleri daha çok birbirine bağlıyor, yakınlaştırıyor ve bütünleştiriyor. Oysa Türkiye'de pek çok çift cinsel yaşamlarından yeteri kadar memnun olmadıklarını ve pek çok sorun yaşadıklarını dile getiriyor. Çiftlerin en çok karşılaştıkları cinsel sorunların başında kadınlarda görülen erken boşalma, geç boşalma veya orgazm olamama gibi boşalma ve orgazm bozuklukları geliyor. Kadınlar geç boşalma veya orgazm olmamaktan daha çok şikayetçi olurken erken boşalmadan çok şikayetçi görünmüyorlar. Oysa geleneksel olarak erkeklerin sorunu olduğu bilinen erken boşalma sadece erkeklerin sorunu değil. Bu konuda kadınlar da azımsanamayacak bir şekilde mağdur olabiliyor. Sevişme öncesi eşi çıplak olarak görme, tatma, dokunma, işitme yani eşin sesini duyma, koku gibi cinsel uyarı veya düşünceleriyle başlayıp beyin ve vücudun ortak hareket etmesi sonucu yaşanan yoğun zevk anına boşalma deniyor. Orgazm olmakla boşalmak aynı şey değil. Orgazm cinsel heyecanın aşırı yoğunlaştığı bir anda kişinin geçici olarak dış gerçeklikten koptuğu ve nesnelerin kaybolduğu kısa süreli bilinç sistemmesi olarak yaşanıyor. Bu nedenle genelde orgazm diye bahsedilen durumlar boşalma olarak algılanıyor. Vücutla beynin bir arada hareket etmesiyle ilişkili normal bir vücut fonksiyonu olan boşalma bedensel bir rahatlamayken orgazm ise bu bedensel rahatlamaya ruhun eşlik ettiği çok yüksek haz veren bir durum olarak biliniyor. İnsan beyni cinsel uyarıları duyu organları vasıtasıyla alıyor, bunları işliyor ve daha önceki deneyimler çerçevesinde tüm bedenin kasılarak Cevap vermesini sağlıyor. Ancak günümüze kadar gelen ve hala devam eden çalışmalar boşalma olgusunun hala tarif edilmesi zor bir süreç olduğunu gösteriyor. Yine de boşalma çeşitli uyaranlar ile beynin uyarılması ve bu uyarılmanın etkisiyle yoğun kasılmalar ve ardından bedensel ve ruhsal olarak algılanan rahatlama ve zevk duygusunun ortaya çıkması olarak tanımlanıyor. Kadınlar için dert değil avantaj olarak bilinen erken boşalma, zevk alma kapasitesi ve orgazm olmayı olumsuz etkilemesine rağmen çoğu zaman bir problem olarak algılanmıyor. Her cinsel etkinlikte ya da neredeyse her cinsel yakınlaşmada, şimdi sayacağım belirtilerin varlığında kadınlarda erken boşalma tanısı konulabiliyor. 1. Eşli cinsel etkinlik sırasında sürekli ya da yenileyici olarak Boşalmanın çoğu zaman penis vajineye girdikten yaklaşık bir dakika içinde kadının isteğinden önce belirgin bir şekilde erken ve hızlı olması, nadiren ön sevişme döneminde yaşanması. 2. Boşalma kasılmalarının bedensel ve ruhsal doyumlarının çok düşük yoğunlukta olması. 3. Belirgin orgazm seyrekliği ya da yokluğu. 4. Erken boşalmanın en az yaklaşık 6 aydır sürmesi ve her cinsel etkinlikte ya da neredeyse her cinsel etkinlikte meydana gelmesi. 5. Erken boşalmanın kadında ruhsal açıdan belirgin bir sıkıntıya neden olması. 6. Erken boşalmanın partner ilişkisinde çatışmaya ve uzaklaşmaya neden olması. 7. Kadında erken boşalmanın cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozukluktan ya da eşin kaba güç kullanması gibi ağır bir ilişki bozukluğundan ya da gerginlik yaratıcı önemli başka etkenlerden kaynaklanmaması ve bir maddeye veya ilaca ya da başka bir sağlık durumuna bağlı meydana gelmemesi. Erken boşalma kadında cinsel açıdan etkin olduğundan beri varsa yaşam boyu yani primer, Oldukça olağan bir cinsel işlevsellik evresinden sonra başlamışsa, edinsel yani sekonder, belirli bir uyarımlar, durumlar ya da eşlerle sınırlı değilse yaygın yani total, yalnızca belirli bir uyarımlar, durumlar ya da eşlerle ortaya çıkıyorsa durumsal olarak tanımlanıyor. Erken boşalmanın belirtileri az sıkıntı doğuruyorsa ve penis vajineye girdikten sonra 30 saniye ya da 1 dakika içinde boşalma oluyorsa, ağır olmayan, Orta düzeyde bir sıkıntı doğuruyorsa ve penis vajinaya girdikten sonra 15-30 saniye içinde boşalma oluyorsa orta derecede. Çok sıkıntı doğuruyorsa ve cinsel etkinlikten önce cinsel etkinliğin başında veya vajinaya girdikten sonra 15 saniye içinde boşalma oluyorsa ağır derecede erken boşalmadan bahsediliyor. Kadınlarda erken boşalmaya, cinselliğe abartılı önem verilmesi, uygunsuz ortamlarda ayıp, yasak ve günah duygularıyla seks yapılması, yakalanma ve duyulma korkusu, cinsellikle ilgili aileden öğrenilen olumsuz düşünceler ve katı ahlaki öğretiler, cinsel bilgisizlik ve tecrübesizlik erken boşalmaya neden oluyor. Cinsel uyarıların devam ettirildiği sürece kadınların birden fazla boşalma yaşayabileceği ve cinsel aktivitenin başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için kadının erkek partnerden daha önce boşalması gerektiği düşünceleri ışığında çoğu zaman kadınlarda erken boşalma bir problem olarak görülmüyor. Ülkemizde geç boşalma veya boşalamama sorunuyla karşı karşıya kalan kadınların oranı %60'ın üstündeyken erken boşalma problemi yaklaşık olarak %20 oranında görülüyor. Dünyanın en ünlü cinsel tedavi uzmanlarının başında gelen Masters ve Johnson insanda cinsel uyarılara gösterilen fizyolojik tepkileri dört ayrı evreye ayırmıştı. Bunlar 1. Uyarılma evresi, 2. Plato evresi, 3. Boşalma ve orgazm evresi ve 4. Çözülme evresi olarak biliniyor. Kadının cinsellik arzusuyla başlayan uyarılma evresi cinsel gerginliğin ve erotik duyguların yoğunlaştığı Plato evresiyle devam ediyor. Plato evresi cinsel ilişkinin en aktif dönemlerinden biri olarak biliniyor. Bu evrenin devamında cinsellikten alınan zevk duyumları dışa vuruluyor ve boşalma evresine ulaşılıyor. Diğer bir deyişle daha önceki iki evrede artan gerginlik boşalma evresinde hem genital organlarda hem de tüm vücutta hissedilebilen kasılmalarla yerini rahatlamaya bırakıyor. Çözülme evresinde ise artık tüm gerginliği kayboluyor ve boşalma esnasında salgılanan hormonların etkisiyle kadın kendini gevşemiş, rahatlamış ve tatmin olmuş hissediyor. Plato evresinin hiç olmaması veya gereğinden çok kısa olması ve genital organlara giden kan miktarının hızlı artış göstermesi erken boşalmaya neden oluyor. Yani uyarılma evresinde oluşan ruhsal ve bedensel hisler beyni sürekli ve yoğun bir şekilde fazlasıyla uyarıyor ve kadın bu uyarılara eş zamanlı yanıt veremiyor. Bunun sonucunda ise kadın boşalmayı yönetme kontrolünü kaybediyor ve bedenini cinsel eylem ritmine uygun bir şekilde gevşeterek ya da kasmayarak boşalma zamanını ayarlayamıyor. Kadınlar erkeklerden farklı olarak arka arkaya pek çok kez boşanabiliyorlar. Yani kadınlar multi-orgazmik olarak biliniyorlar. Bir cinsel ilişkide erkek boşaldıktan sonra ortalama 30 dakika kadar dinlenme gereksinimi duyabiliyorken, kadın buna ihtiyaç duymuyor ve aynı ilişkide birden çok boşalmayı tecrübe edebiliyor. Uyarılma evresinde vajinanın girişinde bulunan salgı bezlerinin bacına girişinde ıslanmaya neden olması cinsel eylemi kolaylaştırıyor ve kadının zevk almasına yardımcı oluyor. Boşalma sonunda klitoris ve uyarılara açık diğer bölgeler bir hayli hassaslaşıyor ve vajinal salgılar çözülme evresiyle birlikte azalıyor. Kadının cinsel aktiviteye acısız ve ıslak bir şekilde devam edebilmesi ve arda arda boşalma yaşayabilmesi için cinsel uyarıların yeniden ve hafif bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bu sistemin aksine kadın erken boşaldığı, cinsel ilişkiden zihinsel olarak koptuğunda, konsantrasyonu yitirdiğinde, cinsel evreler arasındaki geçiş normalden daha hızlı bir şekilde gerçekleştiğinde vajinada meydana gelen ıslanmanın azalması ve klitoris hassasiyeti cinsel eylemi zorlaştırabiliyor. Kadının acı çekmesine ve cinsel isteksizliğe neden olabiliyor. Henüz bir cinsel ilişki yaşanmadan, ön sevişme aşamasında yaşanan erken bir boşalmada kadınlar çoğu zaman cinsel ilişkiye devam etmek istemiyorlar. Partnerlerinin ilişkiye devam etmesinden rahatsız olabiliyorlar ve sıkılabiliyorlar. Ayrıca cinsel ilişki sonrası kendilerini huzursuz, yeterince rahatlayamamış ve gergin hissedebiliyorlar. Çünkü pelvik organlarda toplanan kan rahatsızlık yaratabiliyor. Kadınlarda bel ve sırt ağrıları görülebiliyor. Cikt problemi olarak da görülebilen kadınlardaki erken boşalma problemi ayrıca önemli psikolojik problemleri de beraberinde getirebiliyor. Boşalma kontrolünün kaybedilmesi nedeniyle meydana gelen erken boşalma probleminde her ne kadar boşalma zevk alınarak sonuçlanan bir eylem olarak algılansa da ön sevişme sırasında boşalma yaşanması ya da cinsel aktivitenin çok hızlı bir şekilde bitmesi kişinin psikolojik çöküntü yaşamasına, kendini yetersiz hissetmesine neden olabiliyor ve cinsel aktiviteye devam etmesini engelleyebiliyor. Dolayısıyla kadınlarda erken boşalma probleminin çözümlenebilmesi için mutlaka bir cinsel terapisten cinsel terapi yardımı alınması gerekiyor. Çünkü erken boşalmayı takıntı haline getiren kadınlarda zamanla öfke, hırçınlık, mutsuzluk, çökünlük, cinsel soğukluk görülebiliyor. Zamanla partner ilişkilerine çatışma yaşanabiliyor. Aldatma ve erkek partnerde erken boşalma veya cinsellikten soğuma gibi diğer cinsel sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Kadınlarda erken boşalma hem cinsel uyum hem de bireysel zevkler açısından önemli bir problem. Bu nedenle kadınlarda meydana gelen erken boşalma sorununun tedavi edilebilmesi için ilk olarak erken boşalmanın tedavi edilmesi gereken bir problem olduğunun idrak edilmesi gerekiyor. Ve bu konuda çalışan uzman bir cinsel terapisten doğru cinsel bilgilendirme alınması önem taşıyor. Çünkü tüm cinsel işe bozuklarında olduğu gibi erken boşalmada da cinsel bilgi eksikliğine rastlanıyor. Dolayısıyla olması gerektiği gibi bir cinsel hayata sahip olunabilmesi için çiftin bedenlerini ve birbirlerini iyi tanımaları, cinsel birleşme esasında iyi bir uyum göstermeleri, haz alacakları hassas bölgeleri keşfetmeleri, cinsel pozisyonları tanımaları, partnerleriyle yaşayacakları fiziksel ve duygusal temasları kendi lehlerine nasıl çevirebileceklerini öğrenmeleri, cinsel geçiş evrelerini ve cinsel ritmi kontrol altında tutabilmeyi, ve cinselliğe nasıl dahil olmaları gerektiğini algılayabilmeleri gerekiyor. Sürekli cinsel uyarılma sendromu ile erken boşalmayı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Ortamda cinsel uyarılma, cinsel bir yönelim veya seks yapma isteği yokken, kendiliğinden veya istenmeyen bir uyarılma sonucu başta vajina olmak üzere genital bölgelerde yaşanan karıncalanma, hızlı Hızlı atma veya yoğun heyecanlama şeklinde tarif edilen sürekli cinsel uyarıma sendromu bilinenin aksine büyük bir ızdırap çeken mağdurlar yaratıyor. Herkesin imrendiği veya hayal ettiği bir boşalma veya orgazm yaşamıyor bu kadınlar. Gerçekleşmemiş boşalmanın veya orgazmın hissedilmesi gibi bir duygu veren bu hastalıkta glitoris veya vajinada hissedilen yalancı boşalma hali oluyor. Yanlışlıkla bu kadınlara nefoman yani doyumsuzluğa varan aşırı seks düşkünlüğü tanısı konulabiliyor. Sürekli cinsel uyarılma sendromunun 6 ortak özelliği var. Bunlar 1- Cinsel uyarılmadaki fizyolojik yanıtlar saatler ya da günlerce sürebiliyor ve kendiliğinden kaybolmuyor. 2- Fizyolojik uyarılma klasik boşalmayla son bulmuyor ve saatlerce günlerce çoklu yalancı boşalmalar yaşanabiliyor. 3- Bunlar... Bir cinsel arzu ya da uyarılma duygusuyla yaşanmıyor. Dört, sadece cinsel aktivitelerde değil, cinsel uyaran olmadığında ya da hiç uyaran olmadığında da ortaya çıkabiliyor. Beş, bu ister istenmedik, arzu edilmedik bir şekilde yaşanabiliyor. Ve altı, arka planda işleyen suçluluk, cezalandırılma gibi bilinç dışı duygular yer alıyor.